Kansamızda bir şişi şarap Gecelerden Bir gece bez bilirdim Üstelik Adama kız sarhoşuzum İspanyol Hey hanım bir kadın külük külas şarkı söylüyorum vermiş yeter yeter ele hiç sende bir gece seninle seninle baş başa yüzün sarhoşuz da ama kılıbı da İspanyol. Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Daha içelim diyen Timur Selçuk'un İspanyol meyhanesi şarkısıyla giriş yapmamın nedeni... ...hala e, en azından bir kısmımızın dün geceden kalma başarısından muzdarip olmasına nazir olsun diye değil elbette. E, kendim dahil kimsenin şu anda bu konuda konuşmak e, istemediğinden neredeyse eminim. E, bugünden yaklaşık 5000 yıl önce... Yaptıkları bilimsel gözlemler ve çalışmalar sonucunda içinde bulundukları çağın son tarihini, kapanışını e, hesaplamanın peşinde olan mayaların 21 Aralık 2012'de bitirdikleri takvimden kendimize oyuncak çıkarıp sonra da o oyuncakla oynamış olmamızdan mütevellit seçtim bu şarkıyı. Kendi kendimize yarattığımız bu oyuncağın nasıl da gerçek olmadığını böbürlene böbürlene ortalıkta söylerek hayata dair e, hakimiyetimiz konusunda kendimizi bir kere daha ikna edip Yedi Cihana'da bu bir kere daha ders vermiş olduk aklımız sıra. E, 21 Aralık 2012 akşamı e, Açık Dergide İksen ve Gökhan'la birlikte Lale Müldür'ü e, konuk etmiştik kıyamet provası yapmak için. E, pekala o akşamki programa bir bilim adamı davet edip meselenin saçmalığı üzerine konuşabilirdik. Bunun yerine saçmalığı ciddiye alıp üzerine konuşabilmek için... Lale Müldür'ü davet ettik sağ olsun kıyamet üzerine son kez konuşmak için kabul etti. E, merak edenler programı podcast'ten ya da Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasından dinleyebilir. E, programın girişinde ilk soruyu Lale Müldür sormuştu bize. E, ya hakikaten bu akşam kıyamet koparsa ne yaparsınız diye. E, ben de programda şu anda bu akşam programdan sonrası için neyse planım aynen onu yaparım demiştim. Program heyecanıyla bu sözümün... Devamını getirmeye atlamışım. Hakikaten kıyametin kopacağını bilsem e, oturup keyifle izlerdim çünkü. Evrenin yegane şımarık çocuğu insanların sırasını savmasını izlemekten daha güzel ne olabilir evren için bilemiyorum. E, bugüne kadar yaptıklarımızı, uğruna çabaladıklarımızı, üzüldüklerimizi, sevindiklerimizi, yerindiklerimizi, yüksündüklerimizi, usandıklarımızı her şey. E, bu dünyada bizler, insanlar var olduğumuz sürece yapmaya devam edeceğiz. Daha iyi bir dünya için devam edeceğiz. E, el mahkûm öyle. Zira başka türlü bir yaşamak e, nasıldır onu öğrenmeye ya vaktimiz olmadı yahut gücümüz yetmedi. Geçen yıl yaptığım e, yıllık değerlendirme programının girizgahında çok laf etmiştim. Bu sene onu yapmayayım demiştim kendi kendime ama yine e, tutamadım dilimi. İyice uzamaya başlayan bu lafı kesiyorum ve 2012 yılına dair matbuat notlarıma dönüyorum. Adetimi bozmayayım ve bu değerlendirme notlarına yine aramızdan ayrılan isimleri anarak başlayayım istiyorum. Ancak bu yıl kültür sanat dünyamız öylesine çok sayıda kayıp verdi ki ancak hem bir seçme yapmak hem de kısaca isimlerini anmak durumunda kalacağım. Edebiyat alanındaki büyük kayıplardan biri 15 Mayıs'ta aramızdan ayrılan anıt yazar Carlos Fuentes idi. Ne yazık ki çok az ses getirdi bu kayıp bizim buralarda. E, Rekin Teksoy ise 30 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu. Dünya klasiklerini Türkçe'de kurmak anlamında sadece ilahi komedyayı dahi dilimize o güzellikte ve yetkinlikte çevirmiş olması yeteceği halde. Bunun üzerine daha sayısız çeviri ve sinema kitabı çalışmaları yapmıştı. 2012 yılının ülkemizde fantezi ve bilimkurgu edebiyatı açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu söyleyebiliriz. Fabi Sad'ın kurulması, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'nin 1 Aralık itibariyle İstanbul Moda'da açılması bu güzel gelişmeler arasında yer alıyor. Ancak 5 Haziran'da Ray Bradbury'nin ve 15 Ağustos'ta da her Harrison'ın vefatları yılın büyük kayıpları hanesine yazıldı. Bu yıl kaybettiğimiz şairlerden biri gazeteci kimliğiyle de bildiğimiz 7 Haziran'da aramızdan ayrılan Abdurrahim Karakoç. Bir diğeri ise çevrileri de bulunan ve 1 Ekim'de vefat eden Bilgin Adalı. Ve ardından 1980 kuşağı şairleri arasında kendine ayrıksı bir yer edinmeyi başaran ama bunun üzerine Mer Merzifon'a yerleşerek e, gözlerden ırak hale gelen Sami Baydar'ı 29 Ekim'de kaybettik. Bu üç şairimizin de ardından birkaç yakın arkadaşları haricinde neredeyse kimseden ses çıkmamış olmasının altını çizmek gerekiyor. Yılın son kayıplarından biri ise 23 Aralık'ta kaybettiğimiz yazar Burhan Günal. Günel. İdi. Ee, Türk ve Dünya sinemasının da büyük kayıpları oldu e, bu yıl içerisinde 2012 içerisinde. İki büyük kayıptan biri 24 Ocak'ta e, aramızdan ayrılan yönetmen ve senarist Theodoros Angelopoulos idi. Bir diğeri ise 4 Ağustos'ta filmleriyle bizi baş başa bırakan Metin Erksan. Yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli'yi 22 Şubat'ta ünlü Sinema oyuncusu Ekrem Bora'yı 1 Nisan'da yönetmen ve senarist yine Seyfi Teoman'ı ise 8 Mayıs'ta kaybettik. Özellikle Emanuel film serisiyle bir neslin tahayyül dünyasını etkileyen oyuncu Silvia Kristel ise 18 Ekim'de vefat etti. Senaristliğinin yanı sıra yazarlığı ve özellikle de aktivistliğiyle adından çokça söz ettiren Gor Vidal 31 Temmuz günü bizlere veda etti. Yine oyuncu, senarist, söz yazarı Meral Okay ise 9 Nisan'daki vefatının ardından özellikle mirası üzerinden uzun süre basına konu oldu. Yakınlarına mirasını Matematik Köyü'ne bıraktığını söyleyen Okay, bunu kayıtlara geçirmediği için böyle bir işlem yapılmadı. Ama bunun üzerine yakın dostu Sezen Aksu bu miras tebliğine sahip çıkarak Matematik Köyü yararına büyük bir konser düzenledi ve köye yıllardır finans bekleyen kütüphanesini kurabileceği maddi desteği sağlamış oldu. En azından. Devlet ve şehir tiyatroları e, tartışmalarını henüz unutmadık. E, bu tartışmalar, bu tiyatrolar üzerinden gerçekleştirilen tartışmaların e, 2012 yılında tiyatro camiasını, oyuncularını, izleyicileriyle birlikte e, hayli yorduğu söylenebilir. Ama önemli isimlerin aranızdan ayrılmasının buna eşlik etmesi durumun şiddetini arttırdı. 27 Ocak'ta tiyatro oyuncusu İlhan Kantarcı'yı, 6 Şubat'ta Baykal kenti kaybettik. Oyun yazarı ve çevirmen Antonio Tabucci ise 25 Mart'ta bu dünyadan ayrıldı. 1 Mayıs'ta aramızdan ayrılan tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Cüneyt Türel'in ardından 18 Temmuz'da yine tiyatro oyuncusu, yönetmen ve senarist Ergün Ergin Orbey ve yine tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazar Mücap Ofluoğlu ise 11 Aralık'ta gittiler. Bir neslin Nuriye Kantar adıyla bildiği Leman damlı ise 18 Aralık'ta ayrı, aramızdan ayrıldı. Bir döneme Orhan Veli şiirlerine verdiği muhteşem yorumla imza atan ama ne yazık ki ardında en son sigarayı bıraktırmaya yönelik kamu spotunu bırakan büyük tiyatro oyuncusu, yönetmen Müşfik Kenter 15 Ağustos'ta vefat etti. Son zamanlarında maddi nedenlerle, Olmadık dizi ve TV projelerinde yer almak durumunda kalsa da orta oyununun son iki ustasından biri olan ve gençler arasında e, Hırsız Polis dizisinde tek kelime etmeden oyunculuk dersi vermesiyle daha çok tanınan Erol Günaydın ise 15 Ekim'de aramızdan ayrıldı. Müzik dünyası açısından da 2012 pek iç açıcı olmadığı çalkantılı hayatıyla bizlere lanse edilen Whitney Houston 11 Şubat'ta pes ettiği tabiri caizse e, ve abdallık geleneğinin son temsilcisi Neşet Ertaşı ise 25 Eylül'de kaybettik. Memleketim şarkısıyla herkesin bildiği bu nedenle de caz solistliği hep unutulan Ayten Alpman 20 Nisan'da ve e, özellikle elektronik müzik konusundaki üstadlığıyla bilinen besteci İlham Mimaroğlu ise 7 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. Önceleri gazeteci ve yazar olarak tanıdığımız ama sonraları tasavvuf müzisyeni olarak kulaklarımıza ismi kazınan Nezih Uzel 1 Mayıs'ta ee, sadece adını bildiğimiz Berkant, Berkant Akkürgen 1 Ekim'de ee, ve Türkçülüğünün yanı sıra oyunculuğuyla da bildiğimiz Kamil Sönmez ise 20 Aralık'ta gözlerini yumdular. 2012 yılının Ekim ayı neredeyse tarihçilerin uğursuz ayıydı. Avrupa merkezli bir tarih anlayışına sahip olsa da dünya tarih yazımı ve literatürüne büyük katkılar sunan neredeyse 100 yılın tarihçisi Erik Hob Hobsbawm 1 Ekim günü iddiaat ve terakki üzerine yaptığı arşiv çalışmalarıyla bilinen tarihçi Erol Şadi Erinç 15 Ekim günü düşünce ve kültür tarihçisi tanıyanların Barzun Dede diye hitap ettiği Jacques Barzun ise 25 Ekim günü aramızdan ayrıldılar. İlk Türk Dünya güzeli ve piyanist Keriman Halis Ece'yi ise 28 Ocak'ta kaybettik. Ve birkaç neslin mizah ve nezaket anlayışını etkileyen Orhan Boran'ı ise 26, 26 Mayıs'ta. Bu uzun kayıplar listesini e, izninizle kişisel bir vurguyla kapatmak isterim. Matbuat dünyasına e, ortak arkadaşımız Kamuran Demirkese'nin kaleme aldığı çocuk kitabı Karga Agarak Apango'yu Resimleyen sıfatıyla katılan 7 Temmuz sabahına vefat haberiyle uyandığım arkadaşım, ressam Hakan Celayir'in sesiyle bu faslı kapatmak isterim. Kamuran bana bir kitabı getirdiğinde benim aslında çok fazla bir endişem yoktu ama endişem şöyleydi. O demin dediğin gibi yeraltı edebiyatı kıvamında çizimler yapmaktan biraz endişe duyuyordum. Çünkü hani bunun basılıp basılmama bir endişesi taşıyorsunuz. Ama benim normalde sanat anlayışım da böyle olduğu için çizimlerimde itikamı öyle oldu. Yani çocuk çocuk çizimlerimde öyle oldu. Yani bir de Türkiye'de çocukları birazcık şey yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani böyle aptal yerine konuyor gibi çocuklar. Hani anlamaz işte çocuk ne yapar ki? Yani Cinali gibi bir şeylerden anlar kıvamında böyle bir yanlış bir şey var. Ben de çocukların aslında hayal gücünün daha geniş ya da her şeyi bizden daha kolay idrak edebileceğini düşünerek bu rahatlıkla o çizimleri yaptım. 2012 yılının ilk yarısının şüphesiz en önemli ve ses getiren edebiyat olayı 2008 yılında romanı yayınlanan Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nin nihayet açılmasıydı. Becerebilmeyi bırakın aklının ucundan dahi geçirebilmeyi umut etmeyenlerin... Yine bir numaralı saldırı noktası oldu bu müze. Bir diğer önemli e, gelişmelerden biri ise e, 50 yıllık aradan sonra yeniden bir Rum yayın evine İstos'a sahip olmamız. Birbirinden önemli yayınlarla işe başladıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, beni kalbimden vuran ise o, o yayınlar arasında Thomas Korovinis'in Fişe Çika adlı kitabı oldu. E, azınlıklar konusunda hep iki uca savrulunuyor. Ya bir avluda mutlu mesut yaşıyorduk deniyor ya da zaten birbirimizi boğazlayacak yer arıyorduk deniyor. E, savrulduğumuz bu iki uçtan da uzakta ama iki ucu da birbirine bağlayan e, küçümen bir kitap. E, bu Fişe Çıka kitabı. E, bir diğer güzel gelişme de F Hrant Dink'in sağlığındayken yayınlamak istediği ama ancak Agos gazetesinde 3 yıl boyunca tefrika edebildiği o büyük eser Kevorkyan ve Pabucuyan'ın 1915 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenileri Aras yayınları imzasıyla yayınlandı. Ayrıca Sarkis Sirens'in Ermeni edebiyatı numuneleri 1915'ini de elbette anmadan geçmemek lazım. Konusu gelmişken Sarkis Torosya'nın anıları Ayhan Aktar'ın ön sözüyle Çanakkale'den Filistin cephesine başlığıyla yayınlandı. Bunun üzerine Halil Berktay ve Hakan Erdem ile Ayhan Aktar ve Taner Akçam ...arasında bir tartışma gelişmeye başladı. Meraklıları mutlaka izliyordur. O nedenle e, ayrıntılara girmeyeceğim. E, ancak bu tartışmanın da gösterdiği gibi... ...tarihçilerimizdeki belge fetişizmi... ...ve her seferinde işin... ...deyim yerindeyse ruhunu kaçırma alışkanlığı... ...hala devam ediyor. Tarihimizin nispeten az yaklaşılan... ...konularından biri olan... E, ...mübadele meselesine... ...bir nehir romanla yaklaşan... ...Üstat Yaşar Kemal bir ada hikayesini çıplak deniz çıplak ada romanı ile bu yıl tamamlamış oldu. Ee, ayrıca şiirimizin kalıcı kalemlerinden Şükrü Erbaş'ın bağ bozumu şarkıları ile çıkagelmesi ve ardından toplu şiirlerinin ilk cildinin yayınlanması 2012'nin güzel haberlerinden biriydi şüphesiz. Ee, bir diğer şairimiz, en üretken şairlerimizden Haydar Ergülen'de yeni kitaplarının yanı sıra bu kez bir de derleme hazırladı. Cümleten İyi Yolculuklar başlığında bu kitapta Şükrü Erbaşın, Kendini Yürüyen Yolculuklar yazısının yanı sıra daha birçok şair ve yazarımızın e, yol ve yolculuk hikayelerini okuduk. Ve hiç şüphesiz 2012 yılının edebiyat olayı e, Hermann Broch'un anıt eseri Vergilius'un ölümünün ee, aynı zamanda edebiyatımıza ve entelektüel hayatımıza sayısız katkısı olan Ahmet Cemal'in de 40 yıllık çevirmenliğinin anıt eseri haline halinde yayımlanması ee, ve lanetlenmiş Ağustos böcekleri başlıklı deneme kitabıyla da 2012 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü alması ee, 2012'nin en büyük e, edebiyat olaylarından biriydi. Ee, ve Ahmet Cemal'in yakın zamanda matbuat dünyasına umarım konuk olacağının da haberini şimdiden vermiş olayım. Edebiyat tartışmaları açısındansa uzun yıllardır olduğu gibi kısır bir yıldı 2012. Irmak Zilenin'in eleştiri yazısına durumu son derece kişiselleştirerek ve romanının sığlığıyla paralel bir yanıt yazan Sibel Türker'in vakasını saymazsak eğer. Bana kalırsa 2012 yılında en azından iki tane çok iyi öykü kitabı yayınlandı. Biri Birgül Oğuz'un imzasını taşıyor, hah. Diğeri ise Şule Gürbüz'ün kaleminden Coşkuyla Ölmek. Edebiyatımızın fenomenlerinden İhsan Oktay Anar'ın yedinci gün romanı ise sanırım hiçbir romanının almadığı kadar ne yazık ki olumsuz tepkiler aldı. Bir o kadar da olumlu tepkinin yanı sıra elbette. E, Yayınlanan önemli romanlardan biri de e, Stalin Rusyası'na odaklanan ve Rusya'da vaktiyle yasaklanmış olan Vasily Grossman'ın Yaşam ve Yazgı romanıydı. E, Enis Batur'un Jerenimo'nun Ölümü kitabı ise Bin Laden'in ölümüne siyasal ve kısır tartışmaların dışında bakmasıyla entelektüel yaklaşımların nasıl olabileceğini dair bir belge sunmuş oldu. Patricia Fara'nın e, önemli ve derinlikli çalışması olan bilim 4000 yıllık bir tarih kitabı ise neredeyse hiç ses getirmedi kalınlığının yanı sıra ana akım bilim anlayışına ve tarihçiliğine bir karşı çıkış niteliği taşıyor olmasının bu sessizlikte büyük etkisi olduğu kanaatindeyim e, Gökhan Aslan ile birlikte hazırladığımız incelen kültürde bu yıl bu kitaba yakından bakmaya çalışacağız Yayın işlerinde kenarından da olsa ilgilenen herkesin bence muhakkak okuması gereken kitaplardan biri de fontların hikayesi çerçevesini aslında bir tür yayın kültürü tarihi de veren Simon Garfield'ın kaleme aldığı tam benim tipimden bahsetmeden geçmek istemem. Yayıncılıktan söz etmişken Nocturne ve Raskol'un Baltası yayınlarını yeni ve özenli ve heyecanlı yayıncılıkları açısından kutlamak ve selamlamak gerekiyor selam vermişken helikopter yayınlarının kapandı kapanacak sözlerine rağmen seyrek de olsa sıkı metinler yayınlamaya devam ettiğinin de altını çizmek gerekiyor. Bir yandan da doğal olarak yaratıcı yazarlık kitapları pıtrak gibi e, her kapının ardından patlak vermeye devam ediyor. E, hemen her şeyin deniz seviyesinde seyrettiği, yayıncılığın sektörleştiği bir e, ülkede farklı bir şeyin olması beklenemez zaten. Ama bir yandan da karşı bir cephenin oluşmakta olduğunu görmek sevindirici. 2013 yılında bu konunun daha fazla tartışılacağını ümit ediyorum. Leyla Erbil'in Kalan Romanı'yla ve Orhan Durmuş'un ise parantez içinde Burak Fidan'la birlikte Az Romanı'yla gelmiş olmasını bilerek, e, gelmiş olmasını bilerek sona bıraktım. Bu iki büyük ismin uzun yıllarda kurdukları dili hiç çekinmeden yıkıp yeniden başka bir dil kurmuş olmalarının altını defalarca çizmek gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde edebiyatın yazarlık kurslarıyla değil sağlam ve cüretkar yazarlar sayesinde mesafe kaydettiğini ve bir kimlik edinebildiğini görebilmek için. Efendim Matbuat Dünyasından bu haftalıkta bu kadar. Facebook sayfasından ve matbuatdunyası gmail.com e-mail adresinden programla iletişim kurabilirsiniz. Kendi yana yarattığınız oyuncakların oyuncağı olmadığımız bir yıl dileğiyle İyi akşamlar.